Eşinin ve ailesinin kendi anne babasına gitmesine izin vermediğini ve bu durumda ne yapması gerektiğini soruyorlar. E bu şimdi tabii bir hakkıdır hanımefendinin e, arada bir annesini babasının ziyarete gitmesi, onların e, hizmetinde bulunması, e, evli de olsa kendisi tabii bir hakkıdır. Kocasının buna mani olmaması gerekir. En azından e, haftada bir mesela. Ee, onu annesine babasına gitme konusunda serbest bırakması icap eder ee, ben seni bırakmıyorum annene babana gitmeyeceksin deme hakkına sahip değil dinen evet. bunu yaptığı takdirde engellediği takdirde bunu zulmetmiş olur hanımına onun için e, eşlerin bu hususa dikkat etmeleri gerekiyor hanımlarını bu haktan mahrum bırakmamaları icap eder Evet, teşekkür ederiz hocam.